Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlar. Hayır, Kara gözüm. Öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Kara gözüm, nasılsın birader? İyi sayılmam efendim. Hayırdır, ne oldu? Ne olacak? ...sezon açıldı ya. Ne sezonu yahu? Düğün sezonu. Düğün sezonundan sana ne birader? Yoksa düğünlerde sahneye mi çıkacaksın? Hee, düğünlerde sahneye çıkacağım. Ne olarak? Palyaço olarak. Düğünlerde palyaçoluk yapıp ekstra gelir sağlayacağım. Hiç sana yakışıyor mu birader? Koskoca adamsın. Sana da bu kadar armutluk yakışıyor mu birader? Ne biçim adamsın? Başına güneş mi geçti senin? Ne diyorsun anlamıyorum. Anlamazsın tabi, olayı anlamadan direkt soru soruyorsun. Düğün sezonu açıldı diyorum, sen neler diyorsun? Ya düğün sezonu açılmışsa ne olmuş? Ne olacak? Sezon açıldı, benim bütçemde gedikler açıldı. Hanım der çeyrek takalım, ben derim 20 lira takalım. Bu sefer hanımla aram açıldı. Ha düğün sezonu derken sen düğünlere gitme. Gitmişken de bir şeyler takma anlamında diyorsun. Şimdi anladım. Ona ne şüphe? Seni anlıyorum birader. Yaz gelince sünnet düğünüydü, evlilik düğünüydü derken bayağı bir çoğalıyor. Çoğalıyor, bir de kampanya mı vardır bilmem. Millet durmadan çocuklanıyor yahu. Kampanya yok da başbakanımız tavsiyede bulundu ya. Ondan mı bu bereket? Valla ondan mı bilmem ama eğer anne baba olarak bakabileceğine inanıyorsan çocuk güzel bir şey birader. Tabi tabi bütçen yoksa hiç çocuk yapma bence. Öyle değil efendim, rızık Allah'tandır. Her çocuk rızkıyla gelir derler, berekettir. Ben maddi olarak değil de manevi olarak anne babalıktan bahsediyorum. Manevi olarak mı? Nasıl yani ya? Yani çocuğunla ilgileneceksen, onunla vakit geçireceksen... ...topluma, vatana bir birey hazırladığının bilincindeysen... ...çocuk yapmakta bir beis yok diyorum. Tamam çocuk olsun ama doğan çocuğa altın takmak adetlerden kalksın birader. Hatta düğünlerden de kalksın. Kalkmasın efendim. ...durumun yoksa sen de bir şey takma. Gel de onu bizim hanıma anlat. Ben de aynı senin gibi diyorum. Altın takmayalım, bunu problem yapmayalım... ...kafamıza bile takmayalım diyorum ama. Hanım ne diyor? Ne diyecek? Onlar bizim oğlan olunca çeyrek taktılar. Sünnetinde de yarım taktılar diyor. İlla biz de takacağız diyor. Senin hanım takmış. Takmadan rahat etmeyecek anlaşılan. Etmeyecek birader. Takmazsan ayıp olur diyor. Yokluğun ayıbımı olur birader? Ben de bizim bu hanımların bu ayıp olur anlayışını hiç anlamıyorum. Hay ağzına sağlık haciyvatım. Yani cimrilikten yapıyorsan ayıp ama yokluğundan yapıyorsan kimse bir şey diyemez. Önemli olan orada olmak, sılayı rahim yapmak. Ya vallahi haciyvatım ne güzel diyorsun yahu. Yani Allah seni inandırsın aileden sorunlu devlet bakanı olacak adamsın ha. <gülüyor>